7. Bölüm Doğru Tanımlanmak isteyen Bir Kimlik Bu savunmamda kimliğimi yeniden tanımlamamak önemli bir eksiklik olurdu. Daha önceki tanımlamayı tekrarlamak yerine tamamlayıcı nitelikte eklemeler yapacağım. Bu bölüme hazırlandığımda zihnimi meşgul eden kimlik duydu. İlk yazılı destan ve destanımız olan Gılgâmeş'teki Enkudu'yu anlamaya çalışırken sonunda onun devlete, ve şehre koşan herkes olduğunu fark ettim. Uruk sitesi, tarihte bilinen ve öyküsü yazılı olan ilk şehir ve şehir devletidir. Ünlü kahraman Gilgameş, Kürtçe Gilgameş büyük camız anlamına gelmektedir. Destanın proto Kürt kaynaklardan epeyce beslendiğini tahmin etmek mümkündür. Uruk'un çok tanınan yarı tanrı krallarındandır. Belki de Uruk'un kurucusudur. Destandan anlaşıldığı kadarıyla Uruk sitesi sık sık yabani kabilelerle hayvanların saldırısına uğramaktadır. Bir yandan şehir, tarihin ilk görkemli surlarıyla tahkim edilirken, diğer yandan güçlü savaşlarla savunulmaya çalışılmaktadır. Güçlü savaşçıların yabanıl toplumdan seçilmesi, tarih boyunca sık rastladığımız bir olgudur. Kral Gılgamesh de güçlü savaşçılarını, bugünkü Irak'ın kuzeyindeki dağlık, ormanlık bölgedeki, ...kabile insanlarından derlemeye çalışmaktadır. Yöntemi daha da ilginçtir. Uruk sitesi yeni bir yaşamı keşfetmiştir. Şehir yaşamının şatafatı son derece çekicidir. Çekici kılan en önemli unsurların başında... ...kadın fahişeliği gelmektedir. Daha doğrusu kutsal ana tanrıçadan geriye... ...yavaş yavaş özel ve genel ve kapatılan kadın üzerinde... ...keyifli bir yaşam erkekler için çekicidir... Yeni kölesi ona sınırsız zevkli yaşam olanakları sunmaktadır. Uruk tanrıçası Inanna'nın erkek kurnaz tanrı olan Enki ile mücadelesi boşuna değildir. Herhalde en çok direndiği bir konuda özel ve genel evde bir cinsel meta olarak sunulmasıdır. Bu yüzden tanrıçalık üzerine büyük savaş verir. Destanda Enkudu'yu Uruk'a bağlayan temel etken olarak şehrin tanınmış zevk kadını gösterilmektedir. Bu inandırıcı bir yaklaşımdır. Yabani Enkudu'yu suyun başında avlayan da aynı kadındır. Enkudu şehir kadınına bağlandıkça artık Gilgameş'in iyi bir asker komutanı olmuştur. Gilgameş Enkudu serüveninin daha sonrası destanda ilk örnek olarak ölümsüz bir biçimde işlenmiştir. İlk okula ve şehre ilk gidişlerimi Enkudu öyküsüyle karşılaştırınca destanın aslında beni de anlattığını kavramakta gecikmedim. Bu konuda bir anımı da hatırlamakta yarar var. Çocukları komşu büyük köy Cibine okula gitmek için teşvik ederken bunlardan biri de Şevket adındaki bir çocuktu. İlk gerilla eylemini yaptığım Cumo'nun küçük kardeşiydi. Anası köyün yoksul ve iptidai kadınlarının başında gelmekteydi. Fakat Şevket'in okula gittiği gün yaptığı değerlendirme en değime profesöre taş çıkartır cinslendi. Halen aklımdadır. Şöyle demişti: Şevketime bu ye hükümet Eşittir şevketim hükümet olmuş Ben bu sözün anlamını ancak bu son savunmamda daha iyi çözdüm Hepimiz birer enkudu olarak şehire, devlete koşturulmuş kişilerdik artık Ana toplumdan kopuyorduk Köy giderek bize hor geliyordu Şehrin üstünlüğü karşısında köyümüz silindikçe siliniyordu Anamız önemini yitirdikçe yitiriyordu Kabile, aile bağlarımızı küçümsemeye başlamıştık Şehir ve ondaki devlet bizi mıknatıs gibi çekiyordu. Artık etkisinden kurtulmak kolay olmayacaktı. Şehir ve ondaki devlet kendi başına objektif olarak korkunç bir propaganda aracıdır. Şehrin her şeyi harikulade sunulmuş gibiydi. İyi giysiler ve sürmeler içindeki şeyi reddetmek mümkün olamazdı. Her şeyiyle kendi üstünlüğü için kullanırken köyce izimiz bir yetim gibi arkamızda kala kalmıştı. En sıradan devlet memuru yeni ilahımızdı. Her sözü, giysisi, yeni tanrısallıktı. Etki öyle hazırlanmıştı. Bir de kürde kuyruklu lakabı takılmıştı. Artık ondan bir an önce kurtulmak için formül eşittir şehirleşmek, devletleşmek, türkleşmekti. Sadece köyümüze, ailemize değil, kürtlüğümüze de hor bakmaya başladık. Bunlar adeta ayağımızdaki bir pranga gibi geliyordu. Bütün dünyamız... Bu üçlü içinde geçecekti. Ne kadar şehirleşir, devletleşir ve türkleşirsen o kadar adam olacaksın. Yeni toplum töremiz buydu. Dinimiz, irfanımız bu temelde anlam kazanacaktı. Yeniden bu üçlü etrafında toplumsallaşıyorduk. Buradan çıkardığım sonuç sınıflaşma ve uluslaşmadan önce şehirleşme, devletleşme öncelik taşımaktadır. Sanıldığının aksine şehirleşme ve devletleşme en temel toplumsallaşma etkenleri olarak... ...en erkenden başlamaktadır. Proleterlik, sosyalistik, şehirleşme ve devletleşmenin bir ürünü olarak bizi karşılamıştır. Devlet tanrısının sıfatları gibidirler. Devlet ve şehir içinde oluşan kişilik, sosyolojide henüz çözümlenmemiştir. Kırsal ve komünal kişilikle, şehirsel ve devletsel kişilik arasında... ...çok büyük farklar bulunan sosyolojik olgulardır. Bu olguları çözümlemeden tutarlı bir sınıf sosyalizm ve demokrasi çözümlemesi çok eksik kalacaktır. Şehir ve devletin damgasını vurduğu toplumla kırsal ve komünal toplum arasında da köklü farklar, çelişkiler vardır. Şehir ve devletin damgasını vurduğu toplum ne kadar devletçi, otoriter ise kırsal toplum o denli komunal, eşitlikçi ve demokratiktir, özgürdür. Tarihteki en önemli çelişki bu anlamda şehir devletçi toplumuyla kırsal komünal toplum arasındadır. Asıl mücadele şehir devletçi otoriterizm ile kırsal komünal demokrasisi arasındadır. Bu olguyu da çok sonra fark edecektim. Şehir ve devlete doğru yolculuğumuz askeri ve siyasi okul tutkumuzda daha da pekişti. Otorite otoriteyi çeker. Siyasi ve askeri otoriteye yürüyerek değil koşarak varmalıydık. Engeller çıkınca da büyük üzüntü duyuyordum. Askeri okula gidemeyince kendimi büyük şanssız sayacaktım. Bu süreçte şehirli kadın çekiciliği de ayrı ama aynı doğrultuda çekici bir güçtü. Devrimciliğimiz bu koşullar altında en iyi devletçilik olarak anlam kazanacaktı. Sosyalizm devletin en pürüzsüz hali olarak anlaşılıyordu. Onunla en iyi kalkınacaktık. O yeni, modern uçuş aracımız gibi bir şeydi. İsyancılığımız ise geçmişe özlem ve yeniye tepki olarak algılanıyordu. Kürtlük ise kendini hep dışa vurmak isteyen bir problem olarak hissedilmekteydi. Devletçiliğimiz Orta Doğu'da daha da ulaşılır bir olgu olarak kendini gösterince adam akıllı bu araçla amaçlarımıza yürüyeceğimize inanır gibi olduk. Pek güven vermese de devlete dayanmanın imkanları devrimci amaçlarımızla birleşince yol almamız hızından bir şey kaybetmedi. Açıkça belirtmeliyim ki ilk defa bu dönemde kişiliğimin anlam aşınmasına uğradığını hissettim. Yaşamın kutsallığı gittikçe değer yitiriyordu. Anlıyordum ki devlet ile kazanılmıyor, kaybediliyordu. Devlet makinesine binerek varılacak hedeften kuşku duymaya başladım. Ama epey mesafe alındığı için geriye dönüp de yeni bir yola nasıl gireceğimin çözümünü yapmaktan da çok uzak bulunuyordum. Devlete binmiş kişiliğimin sonu gelirken yeni kimlikle hangi yolu arayıp bulacağım meçhullerle doluydu. Güvendiğim sosyalist devlet artık gerçek olmaktan çıkmıştı. Kapitalist devlete sığınmayı onuruma yediremiyordum. Suriye devleti ile ilişkimin ise baştan itibaren taktik düzeyde olması dayanılmasını mümkün kılıyordu. Kürdistan dağlarına hem geç kalmıştım hem emeklerimin sonucunu görememiştim. Kendimi bir nevi ihanete uğramış gibi sayıyordum. Bu düşünce ve duygular altında Atina-Avrupa macerasına çıktığımda hayli zedelenmiştim. Devlete koşarken heyecanlıydım. Ezberciydim. Her şey rütbe almaya odaklanmıştı. Din ve iman, rütbe ve paraydı. Bu kişiliği devrimcilikle aşmıştım. Ama bu devrimcilik, devletçi kişilikle yürüyen bir devrimcilikti. Daha kesin ve başında benim olduğum bir otorite çekici kılıyordu. Aslında benden uzak, erişemeyeceğim devlet yerine bana yakın kendi devletime koşuyordum. Bir nevi yeni din, milliyet arayışı. Savaşı gibi bir şeydi Diyarbakır uçuşum Suriye-Lübnan yürüyüşüm Kendi milli devlet tutkumu okşar gibiydi Esintisi bile yürütüyordu Fakat o müthiş çabalara rağmen Kişilik özüm derinden bir şeyler kaybettiğimi hissettiriyordu Devletçi zihniyet beni benden çalmıştı Devlete odaklanmış sosyalizm, devrimcilik Genelde yaşanan yozlaşmayı şahsımda da göstermişti Atina, Moskova, Roma üçgeninde Avrupa'nın buz gibi hesap dünyasında çelişkin büsbütün açığa çıkacaktı. Ben bu dünyanın adamı olamazdım. Ben kapitalizmin hesabına giremezdim. Ben batının yaşamına alışamazdım. Yolculuk bitmişti. Pek sığ ve gri bir ütopyanın sonu gelir gibiydi. İhanet, geliyorum dediğinde bile bir şeyler hissedemez olmuştum. Dikkatli bir gözlemci Yunan hilesini fark edebilirdi. Ama ben dostluğa inanmaya devam edecektim etmek zorundaydım. Kişiliğimin son yılları bu dostluğa dayanarak geçtiğine göre sonuna kadar öyle gitmeliydi. Ben hıyanetim dediğinde bile ben sen dostsun diyecektim. Kesire olayında da böyle olmuştu. Kadın aslında korkunç biçimde bağırıyordu. Zerelerine kadar öyle hissettiriyordu. Ben ihanetim yaklaşma diyordu. Ben sen aşık olacak kadar benimle olacaksın diyordum. Aşkım, arkadaşlarım ve dostlarım artık bir olmuş, aynı ihanet şarkılarını söylerken ben aşkım, arkadaşlarım, dostlarım ne güzel devrimci Yürsever şarkılar söylüyorlar diyecektim. Demek zorundaydım. Yunanlı şoför, Korfu adasında ciple beni havaalanına götürürken beni Kenya'ya uçuracak uçağı bilerek çarpacaktı. Ben hala dostluğa inanmaya devam edecektim. Basiretin bağlanması derler ya öyle bir şey olmuştu. Aslında olan ilkokula, şehre, devlete koşan kişiliğimin iflasıydı. İflas etmeliydi. Beni ben yapan değerlerin şehir ve devlet ile ilgili olan her şeyi dökülmek zorundaydı. Devlet, bendeki devleti bitirmeye karar vermişti. Bu gerçek büyük devletti. ABD, Avrupa Birliği devletiydi. Eğer basit kulları olmaya niyetim yoksa benden kurtulmaları hem de karlıca satarak kurtulmaları kapitalist devletin gerçeğiydi. Bu gerçek büyücüden kurtulmak içinde bulunulan koşullarda zordu. Başarabilirsen çıplak canını kurtarabilirsen bravo. Leviathan denizden başını çıkarıp göstermişti. Yunan devleti Leviathanların başında gelir. Bana göre sonuna kadar dostluk esprisiyle yürümem doğruydu. Kişiliğimden geriye kalan en önemli yanım buydu. Bunun da oynamayacaktım. İhanet onlara kalsın. Dostluk benim olsundu yaya ya gidişim aslında mitolojideki Yunan mitolojisi, Tartaros'a cehennem kuyusu atılmaktı. Zeus'un çağdaş piçleri bu günahı işlemekten çekinmeyeceklerdi. Afrika'nın sevimli zencileri Tartaros'ta görevlerini iyi yapıyorlardı. Düşle gerçek arası denilen noktadaydım. Cehennemden İmralı kayalığına Prometus gibi bağlandığımda tam yarı insan ama diğer yarısının ne olacağı bilinmeyen biri konumundaydım. Enkudu müthiş savaşmış Ama kötü ölmüştü Hegel devlet cisimleşmiş Tanrıdır der Bütün dünya tanrılarının üstüme üşüşmeleri Gerçekten yarı insan Yarı tanrı Prometos soyuna Beni tam bağlamış gibiydi Yüreğim günde bin defa yenilse de Onu yenileme gücü gösterecektim Beynimi her gün kargalar Gagalasa da çalışır kılacaktım Şehir ve devlet toplumu Midesinde beni epeyce çiğnemiş Ama geriye kusmuştu ben de midelerini parçalayamamıştım. Sonuçta şehirsel, devletsel toplumla, kırsal, komünal, çağdaş değişle ekolojik, sosyalist toplum yan yana... ...uydurma bir barış ile değil de diyalektik bir ikilem halinde nasıl bir arada yaşayabilirler? Bu sorun üzerinde yoğunlaştım. Savunmamda ciddiyetle incelenmesi gereken bazı sonuçları yansıtmaya çalıştım. Amansız bir yaşamın ve hilesiz bir düşüncenin ürünleri olduğu için... İncelenmeye ve büyük dersler çıkarılmaya değerdir Kişiliğimdeki arkadaşlık anlayışı Anamla aramızdaki çelişkilerden biriydi O bu anlayışla kendimi aldattığımı söylüyordu Sanırım büyük arkadaşlık arayışımı Arkadaş tutkunduğumu dikkat çekici bulmuştu Mevcut toplumsal değerlerle pek uyuşur görünmüyordu Yalnız kalabileceğimi Arkadaşlarımın çıkarlarını kollayacaklarını fark ediyordu Bu gerçeği de çok geç fark ettim Sorun en iyileri, en bağlıları da olsa arkadaşlarla ne yapılabilir, nereye kadar gidilebilirdi? Bana göre yapılamayacak bir iş, varılamayacak bir hedef yoktu. Köklü arkadaşlık bağlılığı yine Gılgamesh-Enkudu ikilisini anımsattı. Tarihte hep bu tarz bir ikilik vardır. Belki de evrensel dualizmin bir gereğidir. Büyük yürümek isteyenler büyük arkadaşlık isterler. Köyde daha çocuk yaşta bu arayıştaydım. Hasan Bindal bu arayışın ürünüydü. Lanetli çete bunu nasıl fark etti de... ...komploya dahil etti. Halen benim için çözülmesi gereken bir sorundur. Ama eğer komplo... ...arkadaşımla denediği oyunu tam sürdürseydi... ...daha o dönemde beni vurabilirlerdi. Demek ki arkadaşım büyük bir arkadaştı. Kemal Pir de büyük arkadaşlardandır. Onun kadar duyarlı yaşayan başka birini bulabilmek çok zordur. Ne kadar yüceltilse... Yaşama yansıtılsa bile azdır Halen tam kavrayıp Yaşamsal kılındığını sanmıyorum Önemleri kendilerini değil Arkadaşını yaşamaları Ve yaşatmalarıydı Demek ki arkadaşlarımı yaratabiliyordum Binlerce örneği var olmaya devam etti Ama büyük istismarcılar da çıktı Soylu arkadaşlık bağlarımızın Alçakça kullanıldığı Bunun sanıldığından yaygın olduğu Gelişmelerden anlaşılacaktı ben hep arkadaşlarımın büyüklüğüne inanmıştım. Hep öyle rol oynayacaklarını düşünmüştüm. Bu hem kendine aşırı güvenmenin hem kendini hiçe saymanın bir sonucuydu da. Sınıflı toplumun, şehir ve devlet koşusunun bireyi hangi kılıklara sokabileceğini çözemezdim. Kendi oluşum tarzımı genellemek kolay geliyordu. Herkesi kendi gibi sanmak, belki de onlara onlardan daha yakın durarak birlikteliği sağlamak istiyordum. Müthiş bir birlikçiydim. Burada aşırıya gittiğimi ve anamın haklı çıktığını zoruma gitse de kabul etmek durumundaydım. Dünyanın kanunları değişik işliyordu. Bunu anlamalıydım. Sonuç dogmatizme düşmeydi. İşler iyi gitmediği halde mutlaka ilkelere, iyiye gideceği inancı dogmatizm sınırlarına çoktan varmıştı. Akkara ikileminde de götürüyordu bu zihniyet. Ya mükemmel iyilik ya sonsuz kötülük. ...biraz da geleneksel, zerdüşt inancının tortusu olsa gerek. Bu köklü anlayış bir yanıyla örgütledi. insan bağladı, diğer yanıyla yanılttı. Gerçekleri olduğu gibi görmemi engelledi. PKK'nın tıkanmasında da bu anlayışımın etkisini görmek gerekir. Ak-kara ikilemi fazla üretken bir diyalektik yaklaşım değildir. Yüzeysel, mekanik bir düşünce tarzına götürür. Sonuçta ben de yüzeysel, mekanik düşünce tarzına düşerek... ...renkli, canlı, daha çok işlevsel olabilme tarzının uzağına düştüm. Yüzeysel diyalektik aslında diyalektik dogmatizmdir. Real sosyalizmde yaygın olan bu idealizm türü benim de yakama yapışmıştı. PKK'deki korkunç büyüklük, kahramanlık, yiğitlik, doğruluk ve güzellikle yüklü değerlerle zıtları bu nedenle bir ikilem kurmuştu. Diyalektik ikilemin bu türünden genellikle düzenin kof kimlikleri yararlanır. Gerçekten pekekeleşmemiş olanlar kendini öyle sanarak tüm erdemlerini hoyratça kullanacaklardı. İki keçi güdemeyecekler örgüt lideri, gerilla komutanı oldular. Kasıtlı bir gelişme değildi. Başlangıçta iyi niyetli, arkadaşlar her şeyin en iyisini en başarılı tazda yaparlar anlayışı neden teşkil etmişti. Bu anlayışla daha başarılı olunamayacağı anlaşılmıştı. Ama yeni bir örgüt anlayışına, nasıl ulaşılacağı da çözümlenememişti. Sorun daha derinlerde yatmaktadır. Gücüm ölçüsünde 1980'lerin başından beri... Kürt toplumsal gerçekliğini çözümleyerek... bireyi çözmek ve dönüşüme uğratmak için büyük çaba harcadım. Ama karşımda ben çözdükçe inadım inat diyen bir ısrarcı kişilik vardı. Kendilerinden vazgeçmiyorlardı. Tepeden tırnağa ihanet, onursuzluk, düşkünlük, laçkalık, bitik, yenilmiş... Beş para etmez kişilikte olsalar da kendilerine yaman sevdalıydılar Bu insanlık gerçeğiydi Fakat tersinden bitmiş haliyle bir insanlık Kendime adeta un gibi öğüttüm Ekmek yapıp yedirdim Yine de insafa gelmiyorlardı Kendi yaşam ve sözüm ona savaş tarzlarında ısrarlıydılar Aslında elinden bir şey gelmiyordu Bıraksan bir atın barutluk, rezerveleri vardı en değme militan geçinenin ömrü bir yılı geçemezdi. Benim de inadım inattı. İlla arkadaşları yaşatacaktım. Her şeyi bir tarafa bırakıp bu insan molozlarını yaşatma savaşına giriştim. Hem de en iyi malzeme diye kendimi aldatarak. Anamın isyan ettiği nokta buydu. Kendimi aldattığımı erken yaşlarımda fark etmişti. Kemal Pir ve Haki Karer bozulmamış iki Karadeniz çocuğu olarak benim arkadaşlık tarzıma... Adeta bayılarak bağlanmışlardı. Bana en ufak bir zorluk gelmesin diye en erkenden dilini, töresini bilmedikleri Kürdistan'a hepimizden önce yürümüşlerdi. Fakat ihanete uğramış toplumun çocuklarında aynı ruh hassasiyetini beklemek pek doğru olmayacaktı. Hiçbirisi gönüllü ve yürekle beyni birleştirerek yürümüyordu. Adeta namus belasına takılmışlardı veya kendi doğrularınca yürüyerek onuru kurtardıklarını sanıyorlardı. Beş para etmez bir namusçuluk, onurculuk anlayışıydı inat ettikleri. Hepsine aile ve devletin sunamayacağı değerleri sunmaya çalıştım. Onurlarını gerçekten kurtaracak her şeyi sundum. Tam da bu noktada gerçek onurun gereklerine göre çalışmamayı yine büyük bir sorun olarak önüme koydular. Birinci, PKK'leşme hamlesini başarıyla önlerine koydum. İyi birer partili olabilirlerdi. Tenezül etmediler. Bu sefer... İkinci büyük pek yerleşme hamlesini hem de Kürdistan dağlarında tüm parçalarında dışta, köyde, kentte önlerine koydum. Bu sefer olanaklardan başları döndü. Anlamak bile istemediler. Orta Doğu'da, Suriye'de bir gün bile rahat bir yemek yemedim ve uyku uyumadım. On binleri aşan sayıda oğullar ve kızları besledim. Özgür kalmaları için onurları kırılmasında büyüsünler diye en dayanılmaz dayatmaları ben üstlendim. Sonradan anladım ki bu eşi görülmemiş fedakarlığımı bile yanlış yorumlayacaklar. Nasıl krallar gibi yaşadığım biçiminde bir illüzyona kapılanı az olmayacaktı. Halen hatırlarım. Kendine güvenerek iyi konuşmaya çalışan Duran Kalkan bir ilişkinin telefon arayışına aniden çıktı. Birkaç dakikalık ilişki, konuşma tarzı olduğumuz yerdeki ilişkilere son verdirebilir cinsteydi. Güya tam devrimciler gibi konuşuyordu. ...sonraki pratinde izledim. Objektif olarak ne kadar özverili de olsa... ...baştan sona bir tasfiyeciliği yaşıyor, yaşatıyordu. Farkında bile değildi. Şahsında Türk solunun kendini nasıl tasfiye ettiğini anlamak mümkündü. Duran bizden en iyilerden sayılır. Ya diğerleri? Bıraksan karınlarını doyurmaları mümkün değildi. Hele elde silah yaşamaları mucizelere bağlıydı. Yine de kahırlarına katlanacaktım. Anama inat... Arkadaşlarımın iyiliğini kanıtlayacaktım. Bu olgunun daha derinliklerine bakıldığında bin yılların kas katı kıldığı despotik toplumun kişiliğini görmek mümkündü. Kul kişiliği alttaysa köle, üstteyse despot kesilecekti. Bu kişiliği koşturmak, çözmek için harcadığım çabaların önemli bir kısmı da ters tepecekti. Komutanlıktan anladıkları Çingene Paşası misali önce babasını asmak biçimindeydi. En çok becerdikleri iş birbirini tasfiye etmek, boşa çıkartmak oluyordu. Ya kasıtlı ya bile bile ihmal etmekten yüzlerce dünya güzeli yoldaşın kaybına yol açtıklarını iyi biliyorum. Öyle bir zihniyet ve aşağılık manda derili yürek ki yoldaştan kurtulmak için onu gözünü kırpmadan ölüm seferine çıkarmak sıradan işler haline gelmişti. İçten bu tür komplo kişiliği en son benim tasfiyeme kadar işi azıttı. Bunlardan Şahin Baliç, Mehmet Şener ve Cangir Hazır denen üçlü... ...büyük ihtimalle 1990 başında kime bağlı oldukları halen anlaşılmayan ilişkiler içinde... ...benim tasviyem için prova niteliğinde çocukluk arkadaşım, köylüm Hasan Bindalı... ...çok alçakça kaza süsü vererek katlettikten sonra bir şebeke oluşturmuşlardı. Sanmıyorum hepsi bilinçli ajan olsunlar. Büyük ihtimalle örgütü ele geçirmek ve çingene paşalığı yapmak için komplo yöntemlerini azıya almışlardı aslında daha sonra anlayacaktım ki bu ülkede yaygınca kullandıkları bir yöntemdi sanıldığının aksine Türk ordusu gerillayı yenmedi bu alçaklıklar içten işlemez duruma getirdi fazla araştırmam olmadığı için isimlerini yazmak istemediğim en değme yiğitlik timsali arkadaşlarımdan mahzum korkmazdan başlayan yüzlercesini böyle şehit verdik en şöhretli olanlardan birisi de Şemdin Sakık'tı. Kulluk sistemiyle yetinmeyip Çingene paşalığını en iyi uygulayanlardan oldu. Merkezimizin en üst elemanlarından çok şey beklenen Cemil Bayık sözde hesap soracağına Mehmet Şener, Cengiz Hazır, Şemdin Sakık'ların yanından kaçmasına bile engel olabilecek yeteneği gösteremiyordu. Aslında benim varlığım olmasa hepsini birkaç darbe ile bitirebileceklerdi. Bunu da fark edemiyorlardı. Eşeği dövemeyen semerini döver misali, ellerindeki zavallılardan acımasız hesap soracaklardı. Örgütü, gerillayı yerle bir eden gözü karalara alan açık bırakılırken, adaptasyon sorunları yaşayan gencecik çocukları cezalandırmayı disiplin gereği saymalar az görülür işler değildi. Bir sayma aşkın vardı. Grubumuza Urfa'da öğretmenken ilk katılanlardandı. Fedakardı. Dışarı çıktı, eğitildi. Duran ve Ali Haydarların sorumlu olduğu ilk ülke içi kamp pratiğinde ölümle cezalandırıldığını duyduğumda şaşırmıştım. Söylenen, bütün askeri disiplini alt üst ediyor, her şeyi boşa çıkarıyor. Dolayısıyla cezalandırılması kaçınılmaz oldu biçiminde bir ifadeydi. Söyleme güvenmek zorundaydım. Bu da disiplin gereğiydi. Ama kalbimin bir köşesine yerleştirdiğim bir olaydı. Bana göre suçu ne kadar ağır da olsa öyle tasfiye edilecek birisi değildi. Ama bir şey yapamıyordum. Dogmatizm, real sosyalist anlamda benim yüreğimi de dondurmuştu. Devletçi sosyalizm Rusya'da en değerli yoldaşlarını da böyle katletmişti. Buharin, Zinovey ve buna benzer. Milyonlarca köylü vurulmuş alt üst edilmişti. Bunun sosyalizm değil Rusya tarzı vahşi bir kapitalizm olduğu sonra aşağı çıkacaktı. Aslında bu büyük umutlar yaratan Büyük Ekim devriminin ihanete uğramış haliydi. Birçok büyük devrimde olduğu gibi ihanetler sahiplerine çoğunlukla kar kalırdı. Muhammedilerden tut, İsevilere kadar tarih bu örneklerle doludur. Fakat kader olarak bakılmaması gereğini bu savunmamda yüksek bir teorik perspektifle gösterdiğime inanıyorum. Bunu yaratan kişiliği şahsıma varana dek çözdüğümü sanıyorum. Bir nebzede olsa teselli edecek bir çaba. PKK'nin kendi kendine yaptığının bir tasfiye olduğu açıktı. Çağdaş tarihimizin bütün büyük kahramanlıklarını, cesaret ve fedakarlıklarını, acı ve kayıplarını göstermesine rağmen lanetli geçmiş ve kapitalist sistemin büyücüleri soylu yücelişe, özgürlüğe kolay imkan vermiyordu. Son 200 yılın ulusal ve sosyal kurtuluş yöntemlerini denememize rağmen kazanımlar sınırlıydı. Onurlu bir barış gerçekleşmemişti. Denemek istediğim yöntem en azından 1970'lerinki kadar heyecan uyandıran demokratik çözüm ve barış hamlesiydi. Muhatapların yüksek anlayış gösterip katkı sunacaklarını beklemiştim. Fakat beni tam yenilmiş saydıklarından ciddiye almadılar. Hatta alçaltıcı bir çaba gibi değerlendirdiler. Ne acıdır ki örgüt kalıntılarımız içinde de böyle bakanlar az değildi. Bazıları açıktan beni Burjuvazi'ye teslim olmakla suçluyordu. Diğer çoğu arkadaşım kerhen bu noktaya geldiğimiz sanıp kendini kendine göre yeni döneme hazırlıyordu. Yine ne acı ki mirasımız üzerinde yeni dönem hesapları diyebileceğimiz çabaların az olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkacaktı. Mirasın ne olduğunu anlamayanlar soysuz birer miras yedi gibi sözüm ona mirasa konma tutumlarını farkında bile olmadan sergilediklerini bilmiyorlardı. Her grubu yaşatacak bir şey elde edilebilirdi. Bunu sezdim. Kendi kendini tasfiye etmiş PKK mirası üzerinde tavsiye ettiğim model, bahsedilen demokratik özdeki bir oluşumdu. Kadek ve sonrası olan kongregele böyle gelindi. İmralı sürecindeki bütün savunmalarımı, içtenlikle demokrasinin teori ve pratiği üzerinde geliştirmek istemiştim. Yüzeysel de olsa özü böyleydi. Bu yaklaşım kişiliklerdeki kölelik ve despotizm kalıntılarını çözülebilirdi. Halk içinde yürütülecek anlamlı bir demokratik hamle hem siyasi çözüme hem barışa katkı sunabilirdi. İyi bir fırsat olarak dönem böyle değerlendirilebilirdi. ABD'nin bilinen 11 Eylül sonrası hamlesi TC'den beklenebilecek adımları durdururken KADEC adı altında pek çözümleyici, geliştirici hareket edilemediği anlaşılıyordu. Demokrasi ve barış savaşının sıcak askeri savaşlardan zor olduğunu anlamıyorlardı. Barışın savaştan da daha zor ve ihtimam isteyen bir çaba gerektirdiğini, muazzam bir demokratik örgüt ve eylemlilikle ancak yürüyebileceğini anlayıp uygulamaktan uzaktılar. Türkiye'de hayal dünyasında yaşayan Başbakan Bülent Ecevit önderliğindeki DSP-ANAP-MHP hükümeti alaşağı olurken, AKP adındaki koalisyon tarihi boşluktan iyi yararlanarak ...hükümetin yolunu tutacaktı. Sol, sosyal demokratlar... ...ne olup bittiğini bile yorumlamaktan uzaktılar. Kadek, kongre gelinde... ...pek farklı bir konumda olmadığını... ...daha da vahimi... ...zor bela yürütülmek istenen... ...bazı demokratik çabalar üzerine... ...hesap kurduklarını görecektim. Derken, Osman Öcalan'la... ...Cemil Bayık önderlikli... ...iki muhalif grupla... ...kongre gelin daha ilk adımlarını atmadan... ...kendi kendini işlemez duruma getirdiğini... Ağır tecrit koşullarında zor bela öğrenecektim Bir hareket içinde gruplaşmalar Ancak işleri somut olarak geliştirebildiği oranda meşrudur Aksi halde iyi niyet ne olursa olsun Bozguncu, fesat hareketi olarak değerlendirilmekten kurtulamaz PKK içinde bu son gruplaşmalar da dahil Genel olarak mücadeleyi tıkatıp Tasfiyeye yol açtıkları için gayrimeşrudurlar Tarihimiz bu gerçeği kanıtlamıştır TC bünyesinde ortaçağ kalıntıları tartışmalı bir demokrasicilik oyunuyla hamle yaparken, PKK'nin de ortaçağ kalıntıları sayılabilecek zihniyet yapısında demokrasicilik oyununa da gerek görmeden, paşa keyiflerince sözde iktidara oynuyorlardı. Her iki cephe içinde demokratik olması şurada kalsın, genel ortamın çok gerisinde bazı eğilimleri, geri kişilik tutkularını, demokratik çabalarımızı boşa çıkarırcasına dayatmaları söz konusuydu. Açıkça yerel seçim oyunlarını gördükten sonra her iki cephe açısından kendimi tecavüze uğramış sandım ve direnmem gerektiğini ortaya koydum. Demokratik hamlemle oyun oynanamayacağını en azından onurumu kurtarıncaya kadar bu yönlü oyunları pervasızca oynayanları boşa çıkartmam gerektiğini tutum belledim. Bu savunmaya yönelirken Avrupa Birliği'nin de bu oyun içinde kaldığını görerek yekün bir cevap vermenin kaçınılmaz olduğunu anladım. ABD'nin Irak Savaşı da eklenince tarihi bir demokratik savunma geliştirmem hayli önem kazanmıştı. Halk Kongresi modeli oldukça çözümleyiciydi. Devlet sorununu demokratikleşme ile aşmaya çalışırken halkın özgürlük ve eşitlik problemlerine demokratikleşme altında en uygun açılımları sağlamak durumundaydı. Aynı zamanda kişilik problemlerini de sıkı bir demokrasi pratiği içinde eğiterek çözebilirdi. Çağdaş devrimlerin içine düştüğü çıkmazları aşmanın yolu olarak da demokratik halk kongreleri yönteminden daha uygunu düşünülemezdi. Basit gibi görünebilir ama gerçek demokratlık tarihte ve günümüzde en değerli erdem olarak tanımlanabilirdi. Sorunları gelişmiş tekniklerle, kitlesel imhaya yol açabilecek savaşlarla çözmek yerine Yüksek eğitici yanıyla demokrasi, barış içinde ve farklılıkların hepsine bir şeyler kazandırarak en insani çözüme yol açabilir. Çok sert değil, kan dökülmüyor veya askeri güç dengesine yanıt vermiyor diye eleştirmenin fazla ahlaki dolayısıyla insani değeri yoktur. Kürdistan sorununda derinlikte demokratik çabalar basit gibi görünen adımlarla da olsa uzun vadede daha kalıcı ve kesin çözümleri halk adına sağlayabilir devletleri anlamsız zor uygulamalardan vazgeçilebilirdi. Orta Doğu'nun da çok muhtaç olduğu demokratikleşme hamlesine en güçlü katkı yapılabilirdi. Savunmamda bunun tarihsel temelini daha önce sunmuştum. Ayrıca kendini öz savunma temelinde kalıcı bir barışa kadar silahla da savunabilirdi. Meşru savunma haklarını gerektiğinde her alanda ve antidemokratik uygulamalara karşı kullanabilirlerdi. Bunun için gerekli ...nicel ve nitel güçlenmeyi sağlayabilirlerdi. Dar, otoriter, devlet odaklı, parti kültürünü aşıp... ...halkın demokratik eyleminin gerekli kıldığı nitelikleri kazanarak... ...kişilik dönüşümlerini demokratik toplumsallaşmayla iç içe sağlayabilirlerdi. Bunun imkanları teorik ve pratik olarak sunulmuş... ...tarzı ve şeması ellerine tutuşturulmuştu. Özünü kavramış ve demokratik aşktan nasiplerini almış olsalardı... Her eylemcinin başaracak işleri olacaktı. Beklenen gelişme olmayınca zıttının olması diyalektik gereğidir. Politika kritik anlarda boşluk kaldıramaz. İşbirlikçi Kürtlük, ABD ile ittifaka dayanıp önemli adımlar atarken halk adına başarı sağlaması gerekenler, tarihsel yetersizliklerini, apolitik, dar grupçu, bireysel ufuklu bakış ve niyetlerini sorun haline getireceklerdi. Köycülük sahte bir iktidarcılık oyununa giriştiğinin farkında değildi. Tarihi adımlara güç getiremeyenler hep aile içi kavgalara yönelirler. Tonlarca biriken sorunları olumlu, dışa yönük gelişmelerle çözmeyi sağlamaları gerekirken aile mirasından kime ne düşüyor hesabı kritik anlarda yapıla gelirdi. Benim tehlikeli durumum bu hesapları daha da önemli kılıyordu. Gerçek bir siyasi askeri ordulaşmayı sağlayamayanlar ...kendi ahbap çavuş gruplarını oluşturmaya bel bağlarlar. Ellerinde konuşulacak çok malzeme ve yetenek birleşmiştir. Umurunda mı onca tarihi yemek, acı ve kan, halkın inanılmaz boyutlarda açlıkla terbiye edilmesi, binlerce yoldaşın zindan mahkumluğu... ...bunlar önemli görülmüyor, sağa sola yalpa yapılarak neden ilerlenmediğine bahane yaratılıyordu. Kongre gelin ilk sürecini böyle tasvir etmek mümkündür... Yıllarca tarihi görevlerini başarıyla yerine getiremeyenler için anlaşılır bir durum. Ama PKK'nin mirasının bu tarzı kaldıramayacağını yorumlayamamaları... ...içinde bulundukları gerçeği bir kez daha hatırlatacaktı. Uyarılarımı bu gerçekler altında yaptım. Ben baştan beri iktidar otorite olgusundan hoşlanmadım. Ama iyi iş yapma düzeninde de çok hassastım. Halkın bazı yüce işlerini takip etmem, her koşul altında bir iman... ...inanç meselesiydi. Sık sık şu uyarları yaptığım çok olmuştur. Benim adımla anıldıkça... ...Kürt halkının da korunacak... ...bazı değerleri olacaktır. Dikkat etmeyenler... ...fena kayaya çarpıldıklarını... ...er geç anlayacaklardı. İçte ve dışta... ...fena bir kayaya çarpıldıklarını... ...yavaş yavaş anlamanın zamanıdır. Osman Öcalan ve Cemil Bayık etrafında... ...grup var mı yok mu... ...bu pek ciddi aldığım bir konu değildir. Hatta... Güçlü grupları olsa da Önce beni tasfiye etselerdi diye duacı olurdum Keşke güçlü iktidar grupları olsa Hasım bellediklerine bir vurup bana da üç vursalardı Yine bravo derdim Ama varsa eğer Bu grupların hepsinin bilerek veya bilmeyerek Bir tasfiye kaçış grubu olması kaçınılmazdı Birisinin az diğerinin çok olması o kadar önemli değildi Böylesi süreçlere yol açmanın kendisi bir gerilemedir Kayıptır ...zamandan, enerjiden, onurdan kayıp. Beni daha çok ilgilendiren konu... ...ister Osman Öcalan soyadındaki kelimede olsun... ...ister diğer grubun bana kadar yansıyan tavırlarında olsun... ...görünüşte birbiriyle uğraşırken... ...özünde benimle uğraştıklarının farkında olmamalarıydı. Daha doğrusu benzer birçok örnekte yaşadığımız gibi... ...bana karşı tepkilerini iki sahte grup... ...pratik iş yaratarak gösteriyorlardı... Mevcut aşamada direkt karşı çıkma mümkün değildi. Ancak kaçmakla mümkündü. Bu da çıkarlarına düşmüyordu. Bana karşı mücadele dolaylı ve hırsla yürütülecekti. Çünkü yıllarca kursaklarında bana kusacak çok şey birikmişti. Bir yolunu bulup boşaltmaları gerekiyordu. Basit köylü hesabıdır. Anladığımda yanılmadığımı kabul etmeleri gerekir. Yok eğer dürüstlük var ise o zaman her tür iç ve dış kışkırtmalara... Oyundara karşı tarihi görevlere sahip çıkmaları tek kanıtları olacaktır. Hırs ve öfkeleri soylu ise, bunu bütün halkın ve yoldaşların beklediği görev başarılarında göstermeleri, herhalde ben dürüstüm diyen her yoldaşın öncelikli tutumu olacaktır. Bu hakkı tanıdığımızı bir kez daha belirterek, olup bitenlerin derinliğini taraflar anlamazlarsa da ben anlatayım. Benim için grupların özde aynı olduğunu, ...biçim farklılıklarının pek önem taşımadığını belirterek yine kısa bazı yorumlar yapmalıyım. Eğer çok ciddi bilgi noksanlığından ötürü hatalı yorumlamalarım varsa, ...zaten sürekli öz eleştirisel yaşayan birisi için bunları telafi etmek, ...arkadaşların itibarına toz kondurmamak yapamayacağım bir iş değildir. Görünüşte birbirlerine karşı özünde doğru önderlik gerçeğine, ...tepkiyi yansıtan gruplaşmaların, sapmaların üzerinde oldukça yoğunlaştım. Hareketimizin tarihinde yaşanan toplumsal gerçekliğimizdeki birlik olamama, öz yönetimlerini kuramama, başıboş birbirlerine karşı sürekli kışkırtılmış olmayla özdeştir. Bu kültürden beslenmektedir. Bireyciliğini, çıkarcılığını konuşturmak isteyenlerin başvuracakları ilk yöntem dar grup kurmaktır. Yapılan bir parça üzerinde etkili olmaktır. Örgütlenme tarihimizin başarısı bu kültürel etkinliğin aşılmasıyla bağlantılıdır. Ayrıca toplumumuzda boş konuşmalar, ilkel kaprisler, politik olamama bu tavırlarda yansır. Objektif temeli üzerinde çok durulabilir. Bu konuda kapsamlı çözümlemeler yapmıştım. Birçok unsurda, halen hatırlıyorum, şu iddialar geliştirilmişti. PKK bizden yaşamımızı çalıyor. Gerek cezaevinde, gerek dışarıda birçok tasfiyeci girişim bu tür iddialar ileri sürüyordu. Gayet tabii, halkını kurtarmak... Ülkesini özgürleştirmek isteyen bir önderlik, bireyci ve dar toplumcu amaçlar yerine, yüceltici, özgürleştirici amaçlar uğruna mensuplarının yaşamını da, canını da doğru bir temelde kullanmak durumundadır. Başka tür örgüt ve önderlik olunamaz. Sosyal yaşam edebiyatları da bunun bir aracısıdır. Gerektiğinde, askeri ve siyasi yaşayamayanların sosyal yaşamlarını düzenlemelerinin mümkün olmadığını, Olsa da bunun yabancılaştırılmış bir yaşam olduğunu anlamak gerekir. Eğer gerçek kahramanlık, özgürlük onuru ile değerlendirileceksek, mücadelesini asgari düzeyde başarıya götüremeyenlerin sosyal yaşamı, ailesi, eşi ve çocuklarının olup olmaması da anlam taşımaz. Tutarlı mücadelecilerin bu gerçekleri hiç unutmamaları, aksi halde kendini başka türlü tanımlamaları gerekir. Önderlik temsilimin, Ailecilik kokmaması için çok büyük çaba harcadığım bilinmektedir. Osman Öcalan'ın bilinen bazı eğilimlerine en kapsamlı eleştiri ve pratikleri de ben yaptım. Buna rağmen en ufak bir eksikliğime veya Osman bahanesine sığınıp örgüt içinde ve dışında Öcalanizm'den kurtulma çabalarının yaygınlaştırılmak istenmesi hayli ilginçtir. Bir gazetede birileri... Kemalizmle Öcalanizm'den kurtulmadan sol gelişemez diyordu. Bunu diyenlerin en aşağılık bireycilikler içinde yaşadıkları bilinmektedir. Çok serseri ve gafildirler. Benim bir günlük yaşamımı yaşamaya güç getirseler, tüm mirasımı bu sahtekarlara vermeye hazırım. Bunlar biz olmasak, yaşam hakkından da yoksun kalacaklarını bilmeyecek kadar gafil ve alçaktırlar. Osman Öcalan'ın uzun süredir yetmezlikleriyle, Hareketle birlikte beni de zor duruma düşürdüğü bilinmektedir. Süreci 1980'lerden beri bir türlü kaldıramıyordu. Duygusal kalıp teoride derinleşemiyordu. El yordamı ile yapmak istedikleri sonuç vermekten uzaktı. Yüzeysel ve yanılmaya en uygun tavırlara girilmesi kolaydı. 1992 Güneyli güçlerin ihanet savaşında yaşadıkları bir çaresizdi. İçine girdiği eğilim eğer tedbir alınmasaydı... Talabani'nin bir kullanım malzemesi olmayla sonuçlanacaktı. Ama objektif olarak Cemil ve Cemal'in gruplarını da imhadan kurtarmıştı. Tavrım her şeyi kaybetmektense kurtarılabilecek değerlere sahip çıkma biçiminde oldu. Osman'ın yargılama sonuçları biliniyor. Ailecilik sorunu bu vesileyle uzun uzun açmaya çalışmıştım. Yeniden gelişme sürecine girmişti. Dar politikayı bilmekle birlikte teorik derinlik olmadığından... ...tehlikeli durumlara yol açma ihtimali vardı. Kişiliğinden bu beklenirdi. Akıllı bir merkez, iyi değerlendirirse epey yararlı olabilirdi. Bunun için oldukça politik ve tedbirli olmak gerekirdi. Sanırım son içine girdiği ABD ile ilişkiler, eskinin Talabani ilişkilerine benziyordu. Hata yapmaya müsait bir alandı. Ancak kontrollü olarak bu ilişkilerde kullanılabilirdi. Tüm yetkilerin verilmesi sakıncalıydı. Ben olsaydım böyle yapardım. Kendi başına ABD ile bu denli ilişkilere girdiğimi sanmıyorum. Dolaylı ve direk iştirakların olması kaçınılmazdır. İkinci ilişkisi çağdaş yaşam, evlilik, politika yapmak, güneyi esas alma vesaire biçiminde yansıdı. Bu eğilimi tanıyorum. Kötü niyetli olmasa da tıpkı 1992'de olduğu gibi sonuç almaktan uzaktı. Nitekim öyle olduğu da, TC ve ABD'nin tavırlarından anlaşılıyordu. Ben 1992'de diplomatik sürece inanmamıştım. 1993'de Özal eğilim gösterdiğinde çocuk hatası yapıyor biçiminde değerlendirdim. Başına gelenler biliniyor. İmralı'da geliştirilemeyen diyalogun Irak'ta nasıl geliştirileceğini merak ediyorum. Yine de fırsat varsa değerlendirmesine karşı değilim. İran, Suriye, ABD, Yeneke, Kadep'e güçleri ile Diplomatik, siyasi ilişkiler teslimiyet anlamına gelmeyecekse, sığıntı durumuna düşülmeyecekse her zaman denenmesi politika gereğidir. Fakat bunun temel şartı ülke içinde sağlam, dayanılabilir, mevzi ve çalışmalara sahip olmaktır. Bu çerçevede görüş ve tavrımı belirlerken çağdaş yaşam ve evlilik konuları da üzerinde daha çok durulmayı gerektiriyor. Mesele basit bir sosyal, biyolojik sınırlarda kalsaydı değinmeyecektim. Ciddi, siyasal, eylemsel yanlar, sonuçlar taşımaktadır. Beni de kişisel olarak yakından ilgilendirmektedir. Sanki ben sosyal yaşam ve kadın konusunda yetersiz ve hatalı bir konumdaymışım gibi bir hava sezdim. Bu son derece cahilane ve olup biten büyük mücadeleyi görememe tehlikesini kendini seviyesiz dayatmayı dile getiren bir yaklaşımdır. Bu savunmaya girişirken 7 yaşından itibaren etrafımda bir sosyalite savaşına girdiğimi tam hakkıyla değerlendirememek ne kadar büyük bir bilgisizlik veya tepkiselliktir diye ortaya çıkabilecek anlayışları cevaplamak için hatırlatmaya çalıştım. 7 yaşından itibaren anasının sosyalite hakkına karşı mücadele etme gücünü gösteren birine karşı çağdaş sosyaliteli yaşamdan bahsetmek bana karşı bir savaştır. Sadece sosyal değil, siyasi boyutları da olan bir savaştır. Daha aydınlatıcı olunması için kesire örneğini bu nedenle daha uzun açımlamaya çalıştım. Ben ve kadın, Apo ve kadın meselesini anlamamak, değil yalnız PKK için, çağımız için bir kayıptır. Çağımızın en büyük kadın savaşını veren birisiyim. Bu konuda kendime çok büyük güvenim vardır. Sanmıyorum kadın etrafında, Toplumsal, siyasal, askersel ilişkileri benim kadar derinlikli çözen başka birisi olsun. İster sosyolog, ister aşık, ister asker veya siyasetçi olarak. Çok yiğit erkek ve kız arkadaşlarımın ilk aşklarına, sevgilerine takoz koyduğumu, engelleme yaptığımı, bunun için akıl almaz pratik tavırlar ve teorik açılımlar sağladığımı belirtmek durumundayım. Formülü söyleyebilecek durumdayım. Diğer bölümlerde kapsamlıca işlediğim için tamamlayıcı olsun diye belirtiyorum. Anamdan, onun da arkasında tüm Kürt ve diğer halklar geleneğinden gelen namus savaşının Orta Doğu özgürlüğünde özellikle kaba ve basit cinsel içeriğinden çıkarıp, toplumun, siyasetin ve savaşın içinde nasıl anlam kazandığını yetkince gösterdim. Kadın ilk ezilen, sömürülen sınıf, cins ve millettir. Kadının cins, sınıf ve millet olarak özgürlüğünden geçmeyen hiçbir demokratik sosyalist mücadelenin amacına ulaşmayacağı kesindir. Kürt toplumunda kadın ve eşitliğe dayanan, teorik ve pratik olarak bu gelişmeyi sağlayan bir ilişkiye dayanmayan hiçbir evlilik, cinsellik, aşk ilişkisinin değeri yoktur. Sıkılsam da tekrarlamaktan çekinmediğim özel ve genel ev fahişeliğinden öteye bir değer taşımaz. Kadına karşı verilen söz, yapılan arkadaşlık bende çok derin bir felsefi, Tarihi, toplumsal anlamı ve yurtseverlik, özgürlük, eşitlik için pratik bir çabayı içermektedir. Aşkın gerçek teorisi kadar büyük savaşını da yürüttüğümü fark edememek ne acıdır. Ben saflarımızda ortamın aşka açık bırakılmasını, özgürlüğün, savaşın, eşitliğin, demokrasinin vazgeçilmez bir gereği saymaktayım. Aşka açık olmayan bir ortamda demokrasi, özgürlük, eşitlik ve yurtseverlik gelişemez. Kadının büyük şahlanışı olmadan halkların onursal hiçbir davası kazanlamaz. Hareketimin içinde kadın özgürlüğü en temel değerlerin başında gelmektedir. Kaldı ki kadın hareketi dünya çapında yeni gelişmeler yaşayan sosyal devrimlerin en temel yanlarından biridir. Kadın devrimi devrimde devrimdir. Özgürleşen kadını anlamak, tarihi, toplumu, yaşamı yeniden anlamaktır. Kadını dinsel feodal gericiliğin ve kapitalizmin aşırı metalaştıran nesnesi olmaktan çıkarmak temel görevlerdendir. Yine feodalizm ve kapitalizmin hakim değer yargıları ile yüklü egemen erkek ahlakından evliliğinden kurtulmak temel görevdir. Fazla açma gereği duymuyorum. Kadın paşk gerçeği ile rolünü oynamak durumundadır. Son değerlendirmemde kadına ilişkin mitolojik söylemli, Tanrı çalışma, Melekleşme ve Afroditleşme Özünde 5000 yıllık egemen erkek kültürüne karşı başkaldırıyı ifade ediyor Bu kültür kadını korkunç bir duruma düşürmüştür Mülkiyet içerikli evlilik en büyük tehditlerden biridir Kadının özgürlüğünü sağlamadan hiçbir konuda anlamlı ve değerli Yaşanmaya değer özgür yaşam alanını geliştiremeyiz Kadının büyük savaşımı olacaktır bu savaş olmadan yurtseverlik eşitlik gelişemez. Aşk sanıldığının aksine tam bir sosyolojik teori ve pratik gerektirir. İki bireyin basit tutkularına indirgenemez. Aşk büyük yiğitlik, zafer ve sevgi ister. Zaferi olmayanın aşkı olamaz. Aşkın yüzü daima özgürlüğün zafer kazanan savaşına dönüktür. Benim peşinde koştuğum aşk emekçiliği böyle tanımlanabilir. Tabii bireylerin iki cinsten oluştuğunu biliyoruz. Ama savaş meydanındayız. Fatihler her şeyimizi aldıkları için bizim kadınlarımız diyebileceğimiz kadınlarımız yoktur. Olan kadınlar düşük kalite halinde metalaştıran eşya kadındır. Bu kadınlarla özgürlük savaşçılarının ilişkisi özüne terstir. Bu tip erkeklerle özgürlük peşindeki kadının ilişkisi daha da terstir. Eflatundan beri söylenen... Mühim olan idealarla kendini sürdürmektir. Fiziksel varlığını sürdürme ise cinsel içgüdüye dayanır. Cinsel içgüdüyü tanıyorum. Halkımıza kendini sürdürmesi için bırakılan tek alandır. O da başa büyük bela olmuş durumdadır. Mühim olan ideal soy sürdürmedir. O da büyük toplumsal, felsefi savaşlardan geçmektedir. Sonuç olarak devrimsel aşkı geliştiremeyen, Türkiye'de de çok tartışılan... Türbanlı kadın tarzını deneyebilir Siyasi askeri alana taşırılmadan Kendi evinde kalabilecek bir kadında Görevlerine ihanet etmeme temelinde Kul evliliklerine izin verilebilir Ama tekrarlıyorum Bu evlilikler düzen evliliği olup Siyasi ve askeri alana bulaştırılamaz Aksi halde feodal ve kapitalist yaklaşımın Köleleştirici etkisine ortam ardına kadar açılmış olur Düzen ordularında bile bu yaşanmaz